Amma ba'at fa inna astaqal hadith kitabullah wa khayr al hadi hadiyyu muhammedin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharru al umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh evet değerli kardeşlerim malum olduğu üzere konumuz Ehli sünnete göre iman. Biz bunun altında bir başlık daha atmıştık. Demiştik ki doğruların tertibi, meselelerin tahlili ve hataların tashihi diye isimlendirdik dersleri. Tabii konumuza giriş yapmadan önce başta değerli abilerim Ali Şahin, Necmi Kar, İzettin Bilgiç, Hüsnü Bozkurt ve Halim Şan Günler olmak üzere bu seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese Öncelikle teşekkür ediyorum. Yine burada İzmir'de ikamet eden ve bu derse burada iştirak eden kardeşlere, bana manevi destek olan Gazi Keskin abime ve beni yalnız bırakmayarak İstanbul'dan benimle birlikte gelen tüm dava kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. Allah Subhanahu ve Taala hepinizin ayaklarını sabit kılsın, cennette de bu şekilde bir arada olmamızı nasip etsin kardeşler. Evet. Ben tabii İstanbul'dan gelirken birçok kardeş bana ilimlere gittiğinde oradaki kardeşlere Tek tek selam söyle hocam dediler. Ben de onların selamını size ulaştırıyorum. Size selam söylediler. Öncelikle tabii bir iki şey söylemek istiyorum. Eee benim derslerde adetimdir. Anlatmak istediğim meselelerde çok delil zikretmem. Bu benim adetimdir. Meseleyi fıkh etme, anlama boyutuyla ilgilenirim daha çok. E fıkhetlikten sonra tabii bir insan mevzuyu fıkhetlikten sonra o kişiye bir delil olsa da yeter. Anlamayanı onlarca delil de sunsan boştur. O yüzden biz ne yapıyoruz? Daha çok meselenin fıkıh boyutuyla ilgileniyoruz. E bu ilmi devrede, bunun ismine devre dedik. Biz bu ilmi devrede asıl anlatmak istediğimiz şey şudur kardeşler. Bu benim için çok önemli. Kur'an sünnetten eh, imanın ne olduğunu ispatlamak değil bizim asıl derdimiz. Asıl derdimiz ehli sünnetin iman meselesinde görüşünün ne olduğunu tahkik etmek. Asıl bizim amacımız budur. Çünkü biz bugün Kur'an-Sünnete bakarak kafamıza göre bir iman tarifi yapamayız. Selef imanı tarif etmiştir. Biz ona teslim olmak zorundayız. O selefin imanda neye inandığını anlamamız gerekir. Bizim asıl konumuz neymiş? Selefin imandaki görüşünü ne yapmak? Anlamak. Asıl derdimiz bu. Konumuz önemi sebebiyle uzun bir konu olduğu için tabii söze çok fazla uzatmıyorum. Hemen konumuza giriş yapmak istiyorum şimdi kardeşler. Şöyle giriş yapıyoruz. Mevzumuz 4 ana başlık altında işlenecek. 4 ana başlık altında işlenecek. 1. Amel iman ilişkisi. Yani amelin imandan olduğu ve bunun ne demek olduğu. Amel iman ilişkisi. Birincisi amel iman ilişkisi. Tabii bunun içinde imanın tarifi de giriyor vesaire. İkincisi imanın artması ve eksilmesi meselesi. Üçüncüsü imanda istisna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 Beş, masiyetle yani günah işlemekle azalması yani eksilmesi. İmanın tarifi işte bu beş temel üzerine döner arkadaşlar. İşte bazı ilim ehli ezberlenmesi kolay olsun diye imanın tarifini oluşturan bu beş hususları arkadaşlar. Ehl-i sünnet alimleri, bazı ehl-i sünnet alimleri imanın tarifi ezberlensin diye bu beş zikrettiğimiz beş husus var ya. Neydi o beş husus? Kale bile tasdik, dille ekrar, azalığıyla amel etmek... Artması ve eksilmesi. Bunu öyle bir cümlede kullanmışlar ki ehl-i sünnet, bu cümlenin kelimelerin sonları hepsi birbirine ney? Sanki kafiyeliymiş gibi birbirine benziyor. Onu cümle içerisinde ne yapmışlardır? Bir cümle içerisinde toplamışlardır. Neden? Talebeler bunu daha rahat ezberlesinlerdi. Mesela ne diyor? Ehl-i sünnet alemlerinin bir kısmı diyorlar ki... El-İman... Fa sadiqun bil janaan qawlun bil lisan amalun bil arkam yazidu bi taati wa yanqusu bi maasiyatir rahman Sonuna dikkat ettiniz mi? Hepsine arkadaşlar kafiyeli. Şimdi iman lügatte ne demek? Yatak ta, takrir etmek, ikrar etmek ya da ne yapmak tasdik etmek. Biz buna hiç değinmiyoruz. Bizi ilgilendiren nedir?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 eksidir. Kim tekrarlayacak? Muhammed abi. İman, e, Sesli. İmam doğrulamak, tasdik etmek, dil ile söyleyip, eee kalbi eee tasdik etmek, ab vücudun azalarında amel olarak gözükmesi, imam itaatle artar, masiyette azalır. Masiyetle azalır. Masiyet <gülüyor> bu cümleyi anlamayan var mı arkadaşlar? Şurayı açın diyen var mı? <gülüyor> tamam elhamdülillah. O zaman buraya kadar anlaşılmış. Şimdi kardeşler bu tarif var ya Az önce benim ve Muhammed abinin yaptığı bu tarife baktığımızda bu 5 temeli görüyoruz. Neydi o 5 temel? Neydi? Kalple tasdik, dille ikrar, ağızlarla amel, artması ve eksilmesi. Aslında. Heh, bu tarifin içerisinde biz bu 5 temel esasını yaptık, gördük. Arapça bilenler için şunu ezberlemesi gayet basit. Ne diyordu? El iman tasdikun bil cenan, kavlun bil lisan, amelun bil erkan. Yazidu bi taati ve yankusu bi maasiyati Rahman. Tamam arkadaşlar, buraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi kardeşler bir nasl zikredeceğim dikkat edin. Bir tane delil zikredeceğim. Tek bir delil. Dedi ki anlayana fıkhedene bir delil zaten yeter. Bir delil zikredeceğim. Bu saydığım 5 usus o delilin içinde mevcut. Bir tane delil sünnetten, Resulullah'ın sözünden Aleyhissalatu vesselam. Bu 5 temel usus mevcut. Şimdi tahtaya yazıyorum. Bakın. Ebu Hureyre'den geliyor. Buhar, e, Buhari, Buhari Müslim de rivayet etmiştir. Diyor ki bakın iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iman 70 küsur şubedir. Yazıyorum. İman 70 küsur. İman 70 küsur şubedir. En üstü üstü la ilahe illallah, değil mi? En altı yoldan yoldan eziyet verecek şeyleri ne yapmak? Kaldırma. Kaldırmak. Sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? ''Vel hayâ u şubetun mine'l iman.'' Hayâ da, hayâ zan, imandan bir şubedir. Tamam. Şimdi kardeşler, beş temel hususu kim sayacak? Beş temel hususu. Beş <gülüyor> temel. Buyur kardeş. <Gülüyor> kalp ile tasdik, dil ile ikran, Allah'a amel etmek, itaatle artması, masiyetle eksilmesi. Şimdi bu hadiste bu beş hususu bulalım. İlki neydi? Kalp ile <türüp> tasdik. Şimdi arkadaşlar, kalp ile tasdik ne demek?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 Ağzından ne çıkıyorsa söyleyecek bir insan değil. Söylediği her cümlenin din adına söylediği her cümlenin altında ilim yatar. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Utitu cevameun kelim. Ben ne verildim? Özlü sözler verildim." Yani çok az konuşup çok fazla ne? Anlam ifade eden sözler verildim diyor ben Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bakın, cümlenin akışında, buna cümlenin sıyakı diyoruz. Cümlenin akışında kardeşler öyle bir lafız kullanmış ki Allahu sallallahu aleyhi ve sellem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 Bu ikisinin arasındadır. Ne alakası? Orada ne var arkadaşlar? Vurgu. Kalbe vurgu var. Bir de ayağın önemine vurgu var. O da ayrı bir bab. Anlatabiliyor muyum kardeşler? İşte bu hadis bu hadis bu 5 temelin bu 5 temelin eee bu 5 temelin dinde asıl temeller olduğuna ne delildir. Ki bunların her birine hani kalbe tasdik dille ikrar artması eksilmesi vesaire. Her birine zaten onlarca nas var. Ama asıl olan ne dedik? Meseleyi ne yapmak kardeşler?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 Ehl-i sünnete muhalefet ediyor ve racih olan görüşe göre tercih edilen görüşe göre Ebu Hanife bu görüşünden de dönmemiştir. Şimdi bu çok söyleniyor. Aslında bizim konumuz bu değil ama bu çok söylendiği için söylüyorum. Ebu Hanife ya döndü mü dönmedi mi? Hayır. Ebu Hanife'nin döndüğü çok zayıf görüştür. Ebu Hanife dönmemiştir bunun. Zaten Ebu Hanife'ye nispet edilen bir tane bile sahih kitap yok. Ne Fukuh el Ekber ne Ebsat ne bu 5 temel eser hiçbirisi Ebu Hanife'nin değildir. Ebu Hanife'nin olması %1 ihtimal bile değildir.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 Şimdi kardeşler, işkale nasıl cevap veririz? Siz dediniz ki Ehl-i Sünnet'te icma var ama Ebu Hanife ve birileri ne yapmıştır? Ameli imanın dışına çıkarmıştır. Bakın kardeşler. Ebu Hanife'den önce Ehl-i Sünnet'in arasında icma var mıydı amelin imandan olduğu? Vardı. O zaman icma ne olmuştu Ebu Hanife'den önce? Munakıt olmuş. Munakıt ne demek? Yani şöyle diyeyim, icma bağlanmış arkadaşlar. Tamam? İcma bağlandıktan sonra dil bir kişi 10 kişi de olsa, 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa Ehl-i Sünnetten ne kalır bu? Şaş kalır. Ehl-i Sünnete muhalefet etmiş olur, şaş kalır. Neden? Çünkü Ebu Ebu Hanife'den önce ümmet icma etti ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Lâ tectemiu ümmetî alâ dalâle." Benim ümmetim dalâlet üzere ne yapmaz? İcma etmez. O zaman Ebu Hanife'den önce hak bir icma vardı. O zaman icmayı muhalifet eden herkes, tabir sahibise ne olur? Saf dışı kalır bu mevzuda. Burayı anladık inşallah. Burada hiçbir Sorun yok. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Amelin imandan olduğu ehli sünnet tarafından kat'i bir şekilde icma edilmiş mevzular arasında yer almaktadır. Burada bir eee soru var mı? Alabilirim. Anlamadım veya şuraya tekrarlar geçeceğim. Var hocam. Şimdi bugün eee yani dünya genelinde uzun zamanlardan beri eee mevcut olan bir ekol var. Evet. Bu doğru değil. Evet. Ve bugün mevcut olan bütün hanefiler, hatta yanlış değilsem e, malikilerden de bir kısmı galiba, bu akide üzerine, yani matur diye bir <gülüyor> akidesi üzerine ver. Dolayısıyla ameliyiz. Dört mezhepten de matur diye tabi olan vardır. Muhtelik, evet. Muhtelif, evet. Ama hani, en az ambeli olmak üzere. Evet, evet, evet. Yani dolayısıyla mesela bunlar <gülüyor> çoğu meselede ehl-i sünnet, bazı mevzularda şans kaldı iseler de, sağlar. Evet. Oysa en üstünle denildiği zaman yani bir ço çoğunlukla geliyor yani bir toplulukla geliyor. <gülüyor> Buna yani büyük bir çoğunluk içindeki bir topluluk bu muhalefet konumuna kadar devam etmektedir. Evet. Sorunuz? Yani eee biz bunun yanında daha Dur, nasıl, durumumuz ne? No, bakış açımız ne no olması lazım? Yani, bu karşı çoğunluk. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İcma kimin icmasıdır? Ehl-i sünnet. Evet. Tamam. Neden? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kurtulacak fırkanın ismine ne diyor? Ben ve sahabelerimin üzerinde olan. Sahabelerin üzerinde olmak nedir? Sünnet. Doğru mu? Başka bir rivayette Allah Resulü ne diyor? Cemaatdir kurtulan. O zaman sünnet ve cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaatmiş bu kurtulan. O zaman bizim meselemiz Ehl-i Sünnet'in kendi arasında icma etmesi ve az önce verdiğim soruya dikkat edersen cevabı var. Neden? Şimdi bu Maturidiler kimden sonra çıktı?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 Bugün Türkiye'de insanların yüzde maturidilerin avam kısmının yüzde doksan dokuzu demiyor mu Allah her yerde? Maturidiye göre Allah her yerde demek küfürdür. Eşarilere göre küfürdür. Bu adam tekfir edilir, kafirdir. Diyorlar ki ne alemin içindedir ne dışındadır. Ne sağda ne solda. Ama her yerde değil. Her yerde diyen kafirdir. O zaman ortada maturidilik, eşarlık diye bir şey yok şu an günümüzde. Ancak onların ulemaları var başka ülkelerde. Hasan Ustakkaf gibi vesaire. Böyle bazıları Said Fevde gibi bazı alimleri var bunların dünyada. Ramazan el-Buti gibi vesaire her neyse. Ama avama baktığımızda Türkiye'de maturlu eşar yok hiç kimse bilmiyor. Sen desen ki Allah e, müminleri sevmez dövmezler mi seni? Bastonla kovalarlar seni. Değil mi? Halbuki Allah'ın sevme sıfatı yoktur. Allah'ın yedi tane sıfatını kabul etmiyor mu eşariler maturidiler? Yedi sıfatın içinde sevme yok. Allah diyor kalbim var ki sevsin. Halbuki kalbi olmak zorunda mı Allah sevmesi için? Cık. Mesela konuşmak için ne lazım? Ne lazım? dil. Kayanın birisi Allah'lar üstünde selam veriyordu yolda. Kayanın dili mi var? Evet. Peygamber. O zaman demek gerekmiyormuş kalp dil vesaire dudak. Velhasıl konumuz isim sıfat değil ama senin soruna cevap verme açısından bunu böyle bil, tamam? Mı? Şimdi kardeşler bir nasihleteceğim dedim. Bu 5 hususu içerecek ve bu 5 hususu içeren nasih zikrettim. Sonra ne yaptım? Ebu Hanife'nin peşinden zikredilen bir işkal vardı. Ona da bu, bu açıdan cevap verdik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 Çünkü selef âlimlerin çoğu bunu kullanmıştır. En ilmi tarif de budur aslında. Şimdi kardeşler, iman söz ve ameldir diyenler 4 şeyi kastetmektedirler. Bakın. 4 şeyi. Sözle 2 şey, amelle de 2 şey kastederler. İman söz ve amel. Amelle 2 şey kastederler. Sözle bir kalbin sözü, bakın, kalbin sözü. 2 bilin sözü.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 Tasdik etmesi, emirlerini ne yapması? Tasdik etmesi, kabul etmesi. <gülüyor> Dilin sözü? İkrar. Yani mesela, e, La ilahe illallah deyip İslam'a girmesi. Tamam. Kalbin ameli? Allah'tan korkmak, tevekkül etmek, Allah'ı sevmek vs. <gülüyor> Azalların ameli? Namaz kılmak, oruç tutmak, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak vs. Tamam. Biz, Ehl-i Sünnet'in bu tarifinden, bu dört şeyi kastettiğini nereden biliyoruz? Aynı tarifi yapanların başka sözlerine bakıyoruz. Evet bunları açmışlardır. Selef alimleri bunları açmışlardır. Kendi arkadaşının, kendi hocasının, kendi talebesinin sözlerini açmışlardır ve biz buradan bunu anlıyoruz. O yüzden eski fasih Araplar Arapça dilin geçtikçe fasihliğini şu manada kaybeder. Fasih kelam fasih Arap alimleri azalır gittikçe. Eskiden Araplar sözü duyduğu zaman arkadaşlar sadece <gülüyor> dilin sözünü anlamazlardı. Kalbin sözünü anlarlardı. O yüzden onlar bu sözle yetindiler. Ama nereden bilsin 1400 sene sonra mesela işte buuzerka sözden sadece dilin sözü anlaşılacak. Anlatabiliyor muyum? Amel ile de sadece neyi anlamazlardı? Ağızlarla ameli anlamazlardı. Kalbin ameli de anlarlardı. O yüzden ikisiyle yetindiler. <gülüyor> Hangi amel en faziletlidir? Size söyleyeyim mi diyor Allah'ın Resulü? Diyor ki Allah'a inanmaktır. Amelin karşılığında neyi verdi? Kalbi amel örneklerede. Bakın.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 Kalbin sözüyle kalbin ameli. Bakın kalbin sözü, değil mi? Kalbin sözü. Kalbin sözü ile bakın kalbin ameli arasında ne fark var? Kim farkı anlatacak? Bir şeyler söylemeye cesaret olsun. Hepiniz anlam olarak biliyorsunuz. Buyur kardeş. Kalbin sözü tasdiyi getirmek. Yani o söylediği sözü söze inanmak. Evet. Kalbin ameli de eee yaptığın ameli. O o inandığın Tamam. Allah rızasını gözetmek. Tamam, maşallah yakın. Bakın şöyle diyoruz kardeşler. Kalbin sözü Allah azze ve celal'in haberlerini ikrar, itiraf ve tasdik etmektir. Neymiş? Kalbin sözü Allah azze ve celal'in haberlerini ne yapmak? İkrar, itiraf ve tasdik etmek kalben. Bakın, kalbin ameli ise kardeşler Allah azze ve celal'in bu emirlerini ne yapmak?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 İşte Şeyh Abdurrahman Es-Sadi var ya Şeyh Abdurrahman Es-Sadi hatta guraba yayınlarından tefsiri çıktı öyle söyleyeyim size tanıyın diye. Tefsir-ü Sa'di diye. O Şeyhul İslam'ın Akidet-ül Uas diye diye bir eseri var. Onu şerh ediyor. Talik düşüyor ona. Orada bu farkı belirtiyor. <gülüyor> Birçok alim de buna değiniyor ama o böyle güzel bir şekilde değiniyor. Türkçe'de yok o. Arapça'da var. Dileyen ona müracaat edebilir. Şimdi bakın kardeşler. Bir tarif daha vardı. Neydi? Diyordu ki iman Söz amel niyet ve sünnete tabi olmaktır. Bakın, bunu mesela bu tarifin de ne özel bir kastı vardır kardeşler. Mesela ne? Bu tarifi seleften Sehl İbn Abdullah Et-Tusteri. Sehl İbnu Abdullah Et-Tusteri yapmıştır bu tarifi ve kendisi yaptığı bu tariften neyi murad ettiğini yine kendisi açıklamıştır. Diyor ki rahimeullah bakın. İman sünnete ittiba etmek sizin Sünnete ittiba etmek sizsin. Söz, amel ve niyet olursa ne olur? İsmi nedir bunun? Sünnete ittiba etmek sizsin. Söz, amel ve i̇man. ne olur? Bidat olur. Doğru değil mi? Şimdi birileri iman adına amel işlemiyor mu kalbi ameller? He? Şeyhinden Allah'tan korktuğu gibi şeyhinden korkuyor. Bak kalbi amel. Birileri eee ağızlarla İslam adına, din adına amel yapmıyor mu? Bidat ameller. Cemaatle tesbih yapmak gibi. Tek bir ağızdan değil mi? Birileri yine eee dil ile değil mi? Birçok bidat işlemiyor mu? İşliyor. İşte iman kalple tasdik, dille ikrar, ağızlarla amel etmektir sözüne Sehl İbni Abdullah et-Tustri sünnete tabi olmayı olmak kelimesini koymaya ihtiyaç duymuştur. Neden? Çünkü kalp, dil ve azalar eğer sünnete itiba etmeksizin Kur'an sünnete uymaksızın yapılırsa bunun ismi nedir? bidatlar. O yüzden bakın Selef'ten yapılan bütün bu farklı tarihler kardeşler. Hepsi nedir biliyor musunuz? Ümmetin maslahatı içindir. Bak adam tabir sahihse 1400 seneyi ne yapmış? 1400 sene sonrasını adam ne yapmış? Tahmin edebilmiş. Veya zamanda bazı bidatlar vardı. Onun önünü kesmek için ne yapmış? Onun önünü kesmek için ne yapmış? Koymuştur bu tarihleri. Biz bunu bilemeyiz. Bu bize gayb. Ama bunların hepsinin ne var arkadaşlar? Özel kastları var. O zaman şuraya kadar dersin en başından şuraya kadar anlattıklarımızı 3 madde altında topluyoruz. Bakın kardeşler. 1. Ne anlattık şuraya kadar? 1. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdik, ağızlarla amel. İt arttı artar, masiyetle eksilir. Bundan bahsettik, bunu açtık. 2. İmanın bu tarifinde ehli sünnet arasında icma vardır. Bunu da anlattık. Ebu Hanife hakkında yöneltilen itirazı açıkladık. 3. Selef, ima, e, selef imanın tariflerini farklı farklı cümlelerle ifade etmişlerdir. Ancak anlamları itibariyle birdir ve her birinin yaptığı tariften özel bir kastı vardır. Buraya kadar bunları anlattık. Mesele zihinde topan, toparlandı inşallah. Şimdi kardeşler buraya kadar ehl-i sünnete göre imanın tarifini ve bu hususta ehl-i sünnetin ifadelerini anladık. Bu bölümde ise iman meselelerinin en önemlilerinden ve ehl-i sünnet ile diğer fırkaların arasına ayıran İman ile amel ilişkisini ne yapacağız? Ele alacağız. İman ile amel ilişkisi. Ehl-i sünnete göre iman meselelerinin en başta gelen esaslarından birisi de amelin imandan olduğu esasıdır. En başta gelen esaslarından bir tanesi. Amelin imandan olduğu meselesi ehl-i sünnet tarafından icma edilmiş bir meseledir. Hemen kimler icmayı zikretmiş? Hemen birkaç tane imam sayıyorum. Bir, İmam-ı Şafi'yi. İki, İmam El-Bukhari'yi. 3. Ebu Ubeyd Kasim İbni Sallam. 4. İbnu Abdülber ve daha birçok Ehl-i Sünnet alimi ne yapmıştır? İcmaiz zikretmiştir. <Gülüyor> El-Alaka'i, İbnu Battah İbane ve et-Temhid eserlerine baktığımızda bu zikredilen icmaları görürüz kardeştir. Tamam? Hemen burada amelin imandan olduğuna dair 1-2 önemli delil zikredelim. Kısa kısa. 1. Müslümanlar arkadaşlar, İslam'ın ilk dönemlerinde namaz farz oluyor ya. Nereye doğru namaz kılıyorlar? Değil mi? Beytül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 Ama ben 3 tanesini zikrediyorum. En güçlü 3 delili vardır. Birincisi Allah namazı iman diye tanımladı. İkincisi iman 70 küsur şubedir dedi. Amelden bahsetti. Üçüncüsü de Abdülkays heyeti. Bunlar bir heyet Müslüman olmuşlar. Resulullah'a geliyorlar. Diyorlar ki seninle bizim aramızda ya Resulallah. Uzun seferden geliyorlar. Mudar kâfirleri var. Mudar kâfirleri. Haram aylardan başkasında sana gelemiyoruz diyorlar. İzin vermiyorlar bu kâfirler. Başa bela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 Sorudan önce sen benim sorumlu cevabını ver. Amelin terki nedir? Amelin terki. Tamam. Amelin terki nedir? Ameli söyle ona göre tamam. Aferin sen dersleri dinlemişsin maşallah. <gülüyor> Şimdi amelin terki bir insan dese ki amelin terki küfürdür. Ne deriz ona? Doğru söylemiş deriz. O zaman dese ki yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı terk ederse? O, o da... e, olmadı o zaman niye doğru söylüyor diyeceğim. Doğru söylüyor. Olmuyor. Namaz, namaz amel değil mi? Namaz amel ama yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak evet. da amel. Dinlenmemiş. Dinlenmemiş. Dinlenmemiş. Eziyet. Kenarılmaz. Evet. O zaman diyoruz ki küfürdür demek, amelin terk-i küfürdür demek yanlış. Değildir demek de yanlış. Çünkü birisi gelse desek ki küfürdür. Deriz ki kardeş, küfürdür diyorsun da yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak amel mi dil mi? Amel. E kim kaldırmayan kâfir mi oldu? Deşe ki kafir değildir. Peki Allah'ı sevmek amel mi? Kalbi amel. Bir insan terk ederse kafir olur. Deşe ki ya sen kalbi amel demedin ki. Ben de ne derim ona? Ya ben azalarla amel de demedim. Doğru değil mi? Ortaya bıraktım. O zaman bunun mutlak olarak bir cevabı vardır. Diyeceğiz ki burada ne var? Tasdik var arkadaşlar. <gülüyor> şey tavsil var burada. Burada tavsile girilir. Ne küfürdür, ne de değildir. İkisi de mutlak şekilde ne doğru değildir.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 amel imanın şartı mıdır? Yani amel olmazsa iman olur mu? İşte orada ne dedik? Tafsil, Tafsil var. Ne diyoruz biliyor musun? Bakın kardeşler, muhalifler, ehl-i sünnete bu konuda ters düşenler, bizi anlamadıkları için ve biz de hakikaten meseleyi doğru bir şekilde fıkh edip meramımızı anlatamadığımız için bize bu itirazı sunuyorlar. Diyorlar ki ya siz amel kalb ile tasdik, dille ikrar azalarla ameldir diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kalbi terk eden küfür,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 Biz de bu yoldan hareket ederek hangi yoldan? Az önce verdiğim kaide yolundan. Eşyalar zıttı ile anlaşılır. Bu yoldan hareket ederek bu hususta elli sünnete zıt olan iki taife. Yani kim onlar? Kim söyleyecek? Tam zıt. İki taife. Harici, Harici ve Mürci. mürciye. Harici ve mürciye. Hariciler diyor ki tekfir. Herkesi tekfir, tekfir, tekfir. Ameli terk ediyor, tekfir. İçki içiyor, tekfir. Ana baba iyiliği terk ediyor. Birilerine göre tekfir haricilerden. Mürciye de ne, ne olursa ne ol? Gel. Gel, gel. Tamam mı? Bu da nedir arkadaşlar? Mürecci. Bunların bakın ortak bir akideleri var kardeşler. Ortak. İkisi aynı mantıkla yaklaşıyorlar. Subhanallah. Menheç bozuk olduktan sonra vallahi ayağa kayar insanım. Neden? Aynı cümleyi kullanıyorlar ama tam amile zıt iki görüşe sahipler. Ya insan denmez mi? Yahu madem ki aynı cümleyi kullanıyorsun ya bari bazı noktalarda tevafuk edin ya. Bu kadar mı zıt olur?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 Hepsi eksik sende ama bir bir parça şeyler var. Hayır hayır Allah'ım cennete girersin. Bir sürü şey eksik. Namaz, zekat, oruç, Allah'ı sevmekle alakalı bazı şeyler. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> bir sürü böyle İslami ameller, bir sürü küfrü belki fiiller. Hepsi var sende. Ama sırf iman amellerinden böyle bir cüz oluyor ya. Hepsi sende var demek. Neden hepsi sende var diyorlar? Çünkü iman bir bütünse ayrılmayacağına göre bir parça varsa hepsini var demektir diyorlar.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 Yani amelin terk-i küfürdür veya hut da küfür değildir şeklinde mutlak olarak cevap verilmez. Küfürdür diyenine itirazı getirirdik. Amelin terk-i küfürdür diyenine. Yok yok. Ee, bir itiraz getirmişiz. O zaman derdik ki yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaya terk edene küfür mü diyeceksin, kafir <gülüyor> mi diyeceksin? Değil mi? Küfürdür değil diyenine itiraz getirecektik. Allah sevmiyene mümin mi diyeceksin? Anladık? Deriyoruz ki bakın bu cümleyi yazın. Türkçe bilenler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 Sen bize ameli isimlendir, terk edilen ameli. Biz de sana hükmünü söyleyelim. Ya bu terk eden kişinin konumu da önemli mi burada? Yani ameli terk etme basında sadece ele aldığımızda. Tamam. tamam? Çünkü mevzumuz o ya, amel iman ilişkisi ya. Bu hususta tafsil var. Diyoruz ki sen milenel amel nubei'in leke. Sen bize amel, sen bize terk edilen amelin ameli isimlendir. Terk edilen amelin hangi amel olduğunu söyle, biz de sana onu terk etmenin hükmünün ne olduğunu söyleyelim. Şayet bakın, bu terk edilen amel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 Şimdi tablo çiziyoruz. Bakın bu tabloyu yazın. Bu tablo çok eee güzel ve önemli bir tablo. Islak mendil olsaydı daha iyi olurdu. Bu biraz zor siliyor. Bu biraz biraz zorlan. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir tablo çiziyoruz. Bakın kardeşler. Bakın yoldan yoldan diyorum sadece. Eziyet verecek şeyleri kaldırmak.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 Burayı da anladık. Üç, terki, icma ile küfür değil. Küfür değil. Tamam. Burayı da anladık. Şimdi bunlara şöyle çizgi çekelim. Terki, icma ile küfür olanlar dedik değil mi? Bakın bu, bu nedir kardeşler? İslam'ın Aslında önce ortayı versek daha iyi anlaşılır belki. Bakın İslam'ın şartları. Buraya çok dikkat edin. Ortada neydi? Terki ihtilaflı olanlar. Ney? İslam'ın şartları. Hangisi İslam'ın şartları? Namaz, oruç, zekat, hac. Bunların terkinin küfür olup olmadığı Ehl-i Sünnet arasında nedir? İhtilaflıdır. İbn Teymiyye fetvada diyor ki bunun ihtilafı selef arasında çok meşhur bir konudur. Yani birileri demiş ki hangisini terk edersen terk et namaz, oruç, zekat, hac küfür değil. Birileri demiş ki sadece namazın terki küfür.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 Harf, harfle yazalım başar. Namaz, oruç, zekat, haç. Terki, icma ile küfür olmayanlar, İslam'ın şartının altındaki bütün ameller kurtulduk. Ne zikrede ana babaya iyilik terk etsen kafir değilsin. Yolda ne zikrede verecek şeyleri terk etsen kafir değildir. Doğru sözü terk etsen kafir değildir vs. Anladık? İslam'ın şartının altındaki bütün ameller icma ile ne? Küfür değildir. İslam'ın şartları ihtilaf. Farkı icmayla küfür eden, küfür olanlar İslam'ın şartının üzerinde olan her şey. Kalp amelleri buna dahil. Allah'a, meleklere, peygamberlere inanmak, Allah'ı sevmek, Allah'tan <gülüyor> korkmak vesaire. İcma ile nedir bunlarda? Küfürdür. Anladık burayı? Var mı yani, burada bir sorun? Orayı namazın tevkide benzer var ya. Yani, He? Benler de var. İşte ihtilaf mı? Oruç <gülüyor> da aynı. Oruçla yüzle ilave ediler. Oruç yani. da aynı. Şimdi biz eee oruç da ama şimdi onu işte ihtilafı kısma zikrettin mi? Şeyden kurtuluyorsun. Ortada ona ona değineceğim zaten. Vallahi namazın terk-i mevzusu kadar bakın arkadaşlar bu öyle bir önemli mevzudur ki namazın terk-i yüzünden maalesef ehli sünnet içerisinde selef alimlerine tahnedenler var, değermini düşünenler var. Buna birazdan değineceğim. Bu çok önemli bir mevzu. Burayı anladıktan sonra önemli gördüğüm bir hususu burada belirtmek istiyorum diyorum ve o namazdan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar namaz Buyur. İslam'ın şartları arasında bu dördü dedim ama. <gülüyor> <gülüyor> bu dördü. Sadece İslam'ın şartları arasında namaz, oruç zekat açın. Tamam. Çünkü, çünkü İslam'ın şartları, İslam mutlak olarak zikredildiğinde içine iman da girer. Aslında o dolaylı yönden ne oldu? İmanın şartı, İslam'ın şartı. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki Allah'ın indinde din nedir? İslam'dır. İman değil mi? İslam burada iman demektir. Anladık mı?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 İster namazın terk-ü küfürü de, ister oruçta. Hepsi ehli sünnetin nedir arkadaşlar? Görüşüdür. Elinde delil olduktan sonra bunlardan herhangi bir tanesini tercih edebilirsin. İmam Ahmet'ten hepsine dair görüşler var. O beş görüş zikrettik ya. Neydi beş görüş? Bir. Hiçbirisi küfür değil. İslam'ın şartında. İki. Ha hepsi küfür. Üç. Sadece namaz. Dört. Sadece namaz ve zekat. Beş. Namaz zekatla birlikte vermiyorsun ama... İstendiği zaman da şer'i devlet tarafından savaşı olsun inat ediyorsun. O zaman küfür. İmam Ahmed'ten bu gö beş görüş 5 görüşte var. Tamam? İbn Teymiye bunu zikrediyor ve bu meselenin tartışılan meşhur bir mevzu olduğunu İbn Teymiye bunu açıkça belirtiyor. Mesela kimi hacın terkinin küfür olduğunu söylemiş. Şu ayeti delil getirmiştir. Velillahi alennas hacce'l beyte men yesta'i le sabilen ve men kafar <gülüyor> fe inallaha ganiyyun anil alamin ve yoluna güç yetiren kimseler üzerine de o beyti hac etmek Allah için bir haktır ve her kim küfrederse şüphe yok ki Allah alemlerden nedir? Mustahnedir. Ne dedi? Güç yetir yol yola güç yetirenler için nedir? Hac Allah tarafından bir farz ederse kim küfrederse Allah ondan ganedir. Bu ayeti dil getirip ne demişlerdir? Hacın terkine küfür diyenler olmuştur. Önemli değil hangi görüş sahih. Bak bu çok önemli değil. Buraya hiç işte değinmiyorum. Ben usulü usulü mevzudeyim. Anlamına da geliyor. Efendim Şimdi küfür lügatte örtmek demek. Örtmek demek olduğu için o yüzden mesela eee dövünen kadın ne olmuştur? Küfretmiştir diyor. Yani ne? Yapılmaması gereken şeyi ne yapmıştır? Hakkı örtmüştür burada. O manada. Anladın? O yüzden Araplar eskiden ekimlere ne demiş biliyor musun? Bu ot bitiren ekinlere küfür demişler. Neden? Toprağın üstünü örttüğü için. Lügatte küfür demişlerdi buna. Tamam? Evet, evet. Evet. Eee sonunda ayetin küfredi dersi diyor. Mesela yine İbn Ömer, Ömer bin Hattab'tan gelen rivayeti delil getiriyorlar. Men ata'al hacce felem yahuc fe sawa'un alayhi ma ta yahudiyen ev nasraniyen diyor. Her kim haca güc yeterirdi hac etmezse ha Yahudi ölmüş ha Hristiyan fark etmez aynıdır. Bu rivayeti getirerek mesela acın terkine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 ve bunların değerini düşürecek sözler söylüyor. Ya bu kadar açık rivayetler var. Bu rivayetler açık değil mi? Biz ehli sünnet olarak Allah'ın sıfatlarına inanıyor muyuz? Allah ne derse geldim diyor. Biz gelmez sıfatı var. Doğru mu? Evet. Sevdim diyor, sevme sıfatı var. Biz teslim olmuş muyuz Rabbul Aleminin? Evet. Allah diyor ki tereddüt ederim. Var mı tereddüt etme sıfatı? Cık. Şimdi var dese sen mutlak manada işgal. Mesela Allah diyor ki biz unuttuk. Un unutma sıfatı var mı Allah'ta? Hani o hani biz alıyorduk. İşte bak Allah diyor ki tuzak kuranlara tuzak kurarım, alay ederim. E diyorsun ki adama ya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki ben terakke salate fakat kefer. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. E bu kadar açık değil mi? E demek ki bak açık diyor. Açıksa o zaman Allah bizi unuttuk diyor. Direkt al onu. <gülüyor> unutma sıfatını ver. Ama Allah başka ayette demiyor mu unutmadık? O zamandaki Allah'ın iki sıfatı var. Bir unutma, bir unutmama. Değil mi? Allah tereddüt ettim diyor. Veriyor mu işte tereddüt sıfatını? Tuzak kurdum diyor. Veriyor muyuz?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 İhtilaf çok meşhurdur namazın terkiliği alakalı. Herhangi bir tanesini ya sen daha ananın karnından doğmadan Şeyh Elbani namazın terkiliği alakalı hadislerin sahihliğine zayıfına hüküm koymuş bir insan. O bile namazın terki küfür değildir diyor. Mesela demek ki hani illa böyle senin gördüğün gibi açık rivayet varla olmaz. Meselenin fıkhi boyutu var. E sen hava mısın? Haddini bileceksin. Bu alimlere söz söylemeyeceksin. Bu ihtilaflı bir mevzudur.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 resursan. Yahu bu kadar rivayet var. Bak onlarca rivayet var. Şunu yapan kâfir olmuştur. Bunu yapan kâfir olmuştur. Onlara da kâfir olmuştur diyor musun? Mesela sahibinden kaçan köleye. Ya rivayetler sana çok açık geliyor ya Allah unuttuk diyor. Bu açık değil mi? Niye unutma sıfatını vermiyorsun? Tereddüt ediyoruz diyor. Verecek misin tereddüt sıfatını? Onlar alay etti. Allah da alay etti. Alay etme sıfatını verecek misin? Tuzak kurdu. Allah da tuzak kurdu. Tuzak kurma sıfatını verecek misin? Bak biz bunların hepsini derslerimizde işledik. Mesela bulabilirsiniz. Kavaidul Musla hakikat-i vasitede. Bunun sorularının cevapları. Ama demek ki mevzu ne? Bu kadar basit değil kardeşler. Mesela bakın diyor ki la salate la imane pardon la imane limen la salate lahu. Namazı olmayanın ne? İmanı yoktur. Bakın <gülüyor> size yine burayı çizeceğim. Önemli bir husus. Alınayın diye mevzunun ilmi boyutuna bakın. Şimdi la sa, la imane bakın la iman ne liman la salata la. la bakın la denden koyalım buraya la imane liman la emanete bir farkı ne emanete la buraya da denden aradaki yani cümle tamamıyla yapı olarak nedir aynı manası ne manası. namazı olmayanın imanı yoktur emaneti olmayanın imanı yoktur Peki emanete bir insan hıyanet etti. Al şu kalemi dedin. Ben sonra alacağım. Gitti ihanet etti, sattı. Kafir mi olur? Ama niye? Emaneti olmayan imanı yoktur diyor. O zaman demek ki arkadaşlar mevzu bizim bildiğimizden çok daha yüce ve büyük. Bunlar ictihadi mevzular. İctihadi mevzulara avamın girmesi abestir. İctihadi mevzularda alimlerin arasına girersen alimler bıçaktır seni keserler.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 Herkesin delili var. Benim istediğim burada menhecim bu. Herkesin kendine göre delili var. Sen delillerden hangisini tercih ediyorsan onunla ne yaparsın? Hamle edersin. Ama bir şartla, ebrüne batıl dememek şartıyla. Yoksa bana göre, mesela şahsen bana göre bu konuda nedir doğru olan görüş? Tamam. Bana göre benim kendi ben iki tarafın delillerine baktığım, kendime göre araştırmalarım oldu. Bana göre namazın terk-i küfürdür. Ben öyle kabul ediyorum. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Namazın terkünün küfür olmadığı bana göre çok zayıf bir mevzudur.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 Ben namazın terk-i küfürdür derken kat'i olarak küfür olduğunu kabul ettiğimden değil. Delillere bakıp mutmain olduğumdan dolayı. Anladık? Yoksa belki yarın bir gün dönebilir mi? İhtimalidir. Çünkü bu ihtilaflı bir konu. Ehli sünnetin işte bu türlü ihtilaflarında bizim için genişlikler var. Rahmet vurgusu gerek. Rahmetin evet eee bir cihattan ihtilafın rahmeti var. Ya ben hadis getirmiyorum ümmetin ihtilafı rahmettir hadis olmaya gerek yok.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 Şimdi kardeşin sorusunu açayım. Biz bir kayda verdik. Dedi ki Ebu Hanife öncelikle şunu söyleyeyim. İmanda icma var mı? Var. Ebu Hanife muhalefet etmiş. Ne kaldı? Şaş. Neden şaş kaldı? İcma bağlandıktan sonra ortaya çıktı. Şimdi aynı itirazı sunuyor kardeş. Ne diyor? Diyor ki Abdullah İbn Şakik tabinden sahabe namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür görmezdi. Ne yapmış? Ne yapmış? İcmayı iketmiş. Doğru mu? O zaman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 Alıyorlar gibi. Sukuti icma da kat'i icma değildir. Bu bir. İkincisi Abdullah İbni Şakik'in o rivayeti o sözünü selef alimleri kat'i icma mı olarak anlamış sukuti icma mı olarak anlamış. Sukuti icma. O zaman sukuti icma kat'i icma gibi değildir. O yüzden burada şas kalanlara sen, şey burada mukaret edenlere şas kaldı diyemiyorsun ki ileriki derslerde de zaten bu usulü mevzuya icma ile alakalı değineceğim. Ve Allah'u alem ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala sahbihi ve ecmain. 15-20 dakika sonra tekrar buluşmak üzere.